Kitap iyi gelir. Edebiyat ve yayıncılık dünyasından haberler. Hazırlayan ve sunan Elvan Özkaya. Merhaba, iyi akşamlar. Ben Elvan Özkaya. Edebiyat ve yayıncılık dünyasından seslere yer verdiğimiz programımızda bugün Gün Işığı Kitaplığı'nın kurucularından yayın yönetmeni ve editör Müren Beykan'la birlikteyiz kendisiyle 20. yılını kutlayan Güneş kitaplığını ve çocuk ve gençlik edebiyatını konuşacağız hoş geldiniz hoş bulduk merhaba şimdi Türkiye'de çocuk ve gençlik edebiyatında bir marka olmuş bir yayın evinin 20 yılını 20 dakikada konuşmak zor tabii biliyorum <gülüyor> o yüzden inşallah bu programda biraz belki bu markanın sırrını yayıncılık dünyasına kazandırdıklarını ve onun yanı sıra da bu süreç içinde birlikte büyüdüğü markaları, etkinlikleri konuşabiliriz diye düşündüm. Onun için şöyle başlayalım. E, i̇sterseniz çocuk ve gençlik edebiyatı deyince ne demek istiyoruz? Kocaman e, bir şey diyoruz aslında. Evet, <gülüyor> e, onu isterseniz e, oradan çok başlayalım. kısa anlatırsanız. E, çünkü hani e, herkeste bir algı var Türkiye'de aslında batıda yok artık. Dünya hani bunu kabul etti çok uzun zamandır e, bir edebiyat alanı çocuk kitapları da, gençlik kitapları da. Biz hani biraz e, küçümseme e, dolu e, şeylerle baktık e, geçmişte ama şimdi farkındayız ki çocuk kitabı hepimizin kitabı. Hı hı. Çünkü biz birlikte okuyoruz çocuklarla kitapları. E, sonuçta tartışıyoruz onlarla hı. ya da onlar bizimle tartışıyorlar. Hı. Dolayısıyla hayatımıza girdi çocuk kitapları. Ee, ...tabii ki iyiler var, e, vasatlar var... ...bir de eğitmek amacı güden çocuk kitapları var... ...çocuk kitapları deyince kocaman bir aslında yelpaze... Evet, ...içinde hı -hı. çeşitli hani diyelim e, türler var... Hı -hı. E, ...ve çocuk bir yaşasansöründe asansöründe aslında... E, ...büyüdükçe tabii ki sözcük dağarı artıyor... E, ...hani algıladığı hayat değişiyor... ...dolayısıyla da e, okuduğu kitapların e, hacmi değişiyor hı -hı, diyelim... Hı -hı. İçerik değişiyor ama e, biz büyüklerin ilişkisi bu kitaplarla aslında değişmiyor. Çünkü hani çocuklarla birlikte okuyoruz, onlarla birlikte kafa yoruyoruz ve de zaten böyle olmalı. Çünkü çocuk kitabı aslında insana neşe veren tek şey bence. Hele bu hayatta şu dünyanın geldiği noktada bir çocuk kitabını çocuklarla birlikte bir ya da iki ya da üç ya da on ama birlikte onların o hani merakı ve neşesiyle birlikte okuyabilmeknin yerine ne konabilir bilmiyorum. Ben şu anda hiçbir şey konamadığını <gülüyor> düşünüyorum. Şu anda öyle. Ve biz de sonuçta Türkiye'de 1996'da kurulduğumuz yıllarda gerçekten çok kısıtlı çok az sayıda kitap evet, vardı. vardı ve bu Hı -hı. kitaplarda hani çocuklar oyalansın falan diye yapılmış olanları zaten hiç saymıyorum. Ama hani yetişkin edebiyatının e, e, ustaları da çocuklara uygun kitaplar yazmaya başlamışlardı. Hı -hı. Ve herkes hani biraz el yordamıyla e, yolunu bulmaya çalışıyordu. Ve ne yazık ki hani çizimleri bu kitapların Hı -hı. fiziksel Yapıları da çok yetersizdi. Evet, gün o zaman, ışığı doğdu. Evet biz ee, yani buna tahammül edemedik. <gülüyor> <gülüyor> böyle bir şey olamaz çocuklara. Hani onlar her şeyin en iyisine layık olmalı. Ve öncelikle bizde bu konunun bir uzmanlık alanı, bir profesyonel alan olduğunu, Hı -hı. edebiyatla çocuğun bir yerde buluşması gerektiğini. Çünkü ileride zaten edebiyat okuru olacaklar. Dolayısıyla onu küçüklükten başlatmamız Hı -hı. gerekiyor. Ama böyle kitaplarla da olmaz yani böyle e, çizimleri kötü, anlatımları kötü, bir yerde tekrar ediliyor sürekli aynı sözcükler, özensizce yazılmış, e, künyeleri yok kimin yaptığı belli değil, çeviriler feci, bir sayfadan ömür sayfaya e, kahramanın adı değişen kitaplar Hı -hı. vardır. Dolayısıyla dedik ya bu, bu böyle evet, olamaz onları. biz bunu bu <gülüyor> ele, ele atmamız gerekiyor. E, dolayısıyla yola böyle yola çıktık. Biraz, ve güzel şeyler evet, üretmek o istedik. Yolculuğun biraz sırrını konuşalım o zaman. Ee, Biz üç hanım yola çıktık. Ee, üç arkadaştık. Geçti. Mine Soysal, Hı -hı. Hande Demirtaş. Ee, bizim aslında sırrımız ekip çalışmasına çok değer Hı -hı. vermemiz ve çok inanmamız. Sadece kendimiz açısından değil ama birlikte çalıştığımız bir genç ekiple de her zaman çok dirsek teması içinde... Onları dinleyerek, onlardan yararlanarak, tartışarak yol alırız. Hı -hı. Sanıyorum bu önemli bir farklılık yaratıyor. Tartışmak, hani en iyi olan taraftan Hı -hı. devam etmek ve her zaman da çocuklarla çalıştığımız için de tabii yeniliklere açık olmak. Hı -hı. Bu da önemli. Çünkü hani yapa geldiğiniz şeyleri böyle devam ediyor gibi değil ama... 20 yıldan Değişan bahsediyoruz şey, tabii, tabii. 20 yılda çocukların eğilimleri algıları hı hı. değişiyor Tabii ki ona da ayak uydurmanız gerekiyor ama burada bir önemli ayrıç var ayak uydurmak hani yoluna o şeye kapılmak demek değil yani evet çocuklar şu anda daha çok bilgisayar hı hı. başındalar dijital alemin bir kere geri dönüşü yok o yola hı. girdik yani şöyle düşünmemiz lazım biz Buna karşı mı çıkacağız Ya öyle bir şeyimiz yok Edebiyat böyle bir konu değil Ama çocuklara e, o dijital alemin dışında da Bir mahalle yaşamı olduğunu Evet insanların hala birbirleriyle konuşabildiğini hmm. Oyunlar oynanabildiğini Hatırlatmaya devam kaldım. etmek Ama bu arada da çocuğa illa mesaj verecek Ve ona hayır ama bak dijital alem çok kötü Aslında eskiden dedenin yaşadığına kadar iyiydi Ya yani böyle bir şey olur mu yani dedenin yaşadığı dedenin zamanında kaldı şimdi çocuğun gerçekliğinin üstünde Hı -hı. sadece ona yani başını kaldır ve yan odadaki abinle biraz ilgilen Hı -hı. ya da başını kaldır bahç bahçeye bak orada çocuklar Hı -hı. top mu oynuyorlar bunu demek belki yani değişimin sadece. Değişimin belki e, getirdiklerini yanı ona destek olmak yani getirdiklerini evet. gösterecek ya da destekleyecek ya da yol gösterecek bazen evet, belki hatırlatmalar. Belki çünkü hmm. baktığınız hmm. zaman e, maalesef ekranlarda bu çocuklar için hiç doğru örnekler hmm. üretilmiyor. Ayrımcılık çok had da evet. Bizim yani, televizyonlarımız o kadar korkunç ki güzel olmayan hiçbir insanın bir değeri yokmuş gibi konuyor. Hmm. E, ya da e, ne bileyim belli şehirlerde yaşayan insanlar kıymetliymiş hmm. gibi. Ya da paranız olunca kıymetliymiş gibi. Ben yani Böyle yanlış algılar çok... belki niyet öyle değil. Ama bunların hmm. altı çiziliyor. Dolayısıyla bir edebiyat eseri e, çocukta e, çok katmanlı etki bırak, bırakır. Hmm. Ve kendinin de bir değeri olduğunu hissettirir. Çünkü siz o eseri okurken oradaki olumlu duygularla dolu, dolarsınız. Hmm. Bir iyilik duygusu. Hmm. Çocuk kitaplarında en büyük şey budur. Neşe vardır. Hmm. Olumsuz karakterden bile bir iyilik, i̇yilik. duygusuna hmm. evrilirsiniz. Ve tabii ki çocuk kitapları... Evet hayat öyle değil belki ama olumlu bitmek durumundadır. Hı hı. Yetişen bir nesilden bahsediyoruz. Hani ayaklarının altındaki halıyı da çekmeye gerek yok. Yani evet dünya belki olumlu bir yerde değil ama inanmak zorundayız hı hı. ve onlara da bunu aşılamak en azından... Onlara bu umudu verebilmek <gülüyor> gerekiyor. Kitaplar da tabii bunun bir parçası. Anladım. Şeyi de konuşabiliriz o zaman buradan da gençlik edebiyatına. Bir markanız daha var. Ee, evet. Onun için onu da 15. E, yılımızda. Evet. <gülüyor> <18 'i gülüyor> kurduk. Evet. Bu da e, 15 yaş üstü ve zor bir edebiyat alanı. Evet. E, orada da hani hassas yaklaşım önemli sanırım. Nasıl bir e, şey yaklaşımı izliyorsunuz siz yayınevi olarak 18 kitapta? Şimdi e, bizi tabii okurlarımız büyüdüler, Hı -hı. büyüdüler. Ee, ve ama yine bize Hı -hı. sordular ne okuyacağız işte edebiyat tabii ki normal edebiyat e, yetişkinlerin dünyasına e, her zaman okuyabilirsiniz. Hı -hı. Sadece şöyle bir şey oluyor o bizim çok e, dikkatimizi çekti. E, bu yaş grubu yani 15'in üstüne çıkan yaş grubunda e, bir özellik var. Hayatlarında pek çok şey ilk defa yapıyorlar Hı -hı. ve onları iz bırakıyor aslında Hı -hı. ve bu konu. Onlar için mühim yani hmm. birinin ilk defa elini tutuyor olabilirsiniz birinin ilk defa öpüyor olabilirsiniz evden ilk defa e, yuvadan uçup e, ne bileyim hmm. okulda bir yatılı okumaya gidiyor olabilirsiniz ilk defa sırt çantasıyla seyahati arkadaşlarınızla gidiyorsunuz yani hep böyle bir ilklerin büyüsü deriz ya Heh, onları yaş yaşadıkları gitti, bir mi? yaş hmm. ve o deneyimler çok kıymetli insanda çok e, derin izler bırakan dönemler bunlar. Ama onlara ait o dönemleri daha hani e, şeyde tutan, eksende tutan kitaplar Kitapları. batıda hmm. olağanüstü hmm. yazılıyor. Ve de onlar hatta filme çekiliyor. Evet. Biz bu alanı çok kapalıyız. Evet. Biz çok kapalıyız. Çünkü diyoruz ki mesela 15'ine gelen bir çocuğumuz gitsin Murat Anmum'dan okusun. Hmm. Gitsin ne bileyim Sema Kaygısız okusun. Hmm. Elbette. Ama şunu ayırdına varmak lazım. Bu çocuklar okullarda maalesef. Bizlerin yaş grubundaki edebiyatı okumuyorlar daha sınırlı daha belli bir nasıl denelim döneme belli bir türe bakıyorlar ya da türleri öğreniyorlar hı hı. dolayısıyla hani bir Muratan Mungan okumak için hani gerekli olan altyapınız yok hı. diye düşünüyorum. Çünkü onun da tadına varma. yani Bir edebiyat eserinin tadına varmak için Donanmış olmak Hı, da güzel belki, doğru, e, doğru. O yüzden de klasikleri çocuklara zorlamayın Yani bugün evet, evet. Bovary'i okutmak e, Bir e, meziyet değil yani, Hatta eziyet Çünkü evet. e, o altyapı yok çocuklarda evet, Sonra zaten 30 yaşında 40 yaşında 50 yaşında bir daha bir daha okuyasınız gelir, gelir zaten klasiklerde Dolayısıyla yani şey şu anda var. mesela çocuğun buluşacağı Edebiyat türü birazcık da onun gerçeklerine, onun duygularına, ya yani onun o hani keşif yapmak ya da İlklerini hani... Çünkü kendini de tanımıyor çocuk. Hı -hı. Yani ve bizde şöyle bir şey de var. Hep yanlış yapmak şeyi veriyoruz ya çocuklara duygusu. Yani yanlış yaptın hatalısın eyvah yani Hı -hı. Ya yok böyle bir şey. Hı -hı. Yani o yaşta yanlışlar yapılır sonra devam edersin yoluna. Daha güçlenirsin yani çocukların yanlış yapmasından ya da böyle erdemsizlik şey korkusu ya bunu nasıl çocuk kendi hani süzgecine yerleştirecek Tabii ki okuduğu kitaplarla hmm. yoksa hmm. siz istediğiniz kadar onu hırpalayın şey yapın düzgün davranması ya da işte iyi olması için hani şey yapın azarlayın ya da hani söylevler verin Böyle şey bir şey. Mi? Onun kendisinin o şeyi e, o konuyu içselleştirmesi gerekiyor. Kendi doğrularını hmm. bulması gerekiyor. Hmm. Ya yani insan olmak zaten böyle bir şey. Yoksa siz bir insanı hayata getiriyorsunuz ama sonrasında bir yerden sonra e, <gülüyor> hiçbir şey yapamazsınız. Yani o seçimleriyle kendi yolunda gitmek evet. zorunda. Ve edebiyat işte o zaman hep hani böyle cebimde Ce bir öykü kitabım <gülüyor> olsun e, noktasında çocuğun Hani yanında yoksa hani tabii ki edebiyatla hani kocaman bir hayat kuramazsınız. Ama e, insanı sağaltan, hani e, düşüncelerini sistemleştiren e, ya da hayatta yalnız olmadığını ona hatırlatan bir şey. E, yazılı metin çok kıymetli. Peki bir ara verelim, devam edelim. Tamam. E, ne dinleyelim Harika. siz söyleyin. Efendim neyimiz var? Bizim bir kitabımızda Müge İplikçi'nin. ...Kömür Karası Çocuk geçen yıl yayınlandı, çok sevildi. Orada Afrikalı Malili bir çocuk, çocuğumuz var İstanbul'a gelmiş. O Afrika müziğine olağanüstü düşkün ve Afrikalı sanatçı Salif Keitan'ın adı hmm. geçiyor kitapta. Ve onun Nopa Buje adlı eserini dinleyelim, dinleyelim. şarkısını biraz e, tabii ki e, nasıl denir... Ee, mücadeleci bir şarkı diyelim buna. Peki. Mültecilerin sorunlarına e, parmak basan bir şarkı. Peki, teşekkürler. Müzik <gülüyor> I'm a chepwa nafo, tu Merhaba, ben Elvan Eskaya. edebiyat ve yayıncılık dünyasından seslere yer verdiğimiz programımızda bugün Gün Kitaplığı'nın kurucularından yayın yönetmeni, editör e, Müren Beykan'la birlikteyiz. E, yayın evinin 20. yılını ve... E, bu süre içinde doğan markaları, etkinlikleri konuşuyoruz. E, şimdi bir e, markanız daha var. E, ünlü artık e, herkesin bildiği Zeynep Cemali Ödül Yarış Öykü Ö Yarışması. E, ondan da biraz bahseder misiniz? Yeni sonuçlandı Evet. E, galiba bu yakın. E, Zeynep Cemali bizim çok kıymetli yazarlarımızdan biriydi. Çok özel dostumuzdu. Onu çok ani kaybetti 2009'da. Sonra e, onu anmak, onun öykücülüğünü ve çocuklarla e, yarattığı duyguyu canlı tutabilmek için e, bir yarışma düzenlemeye karar verdik. 2011'de ilki hı. oldu. Şimdi işte 6. E, senemize doğru gidiyoruz. E, 2016 yarışması evet sonuçlandı. Hı hı. E, her sene e, bizi hani mutlu eden sonuçlar oluyor. E, bu sene 8'ler e, çok güzel öyküler Öyle yazmışlardı. Altılar da güzeldi. Hı -hı. Altı, yedi ve sekizlere hitap eden Hı -hı. bir yarışma bu. Onlardan öyküler alıyoruz. Bütün yurt çapında e, Milli Eğitim Bakanlığı okullara duyuruyor. E, şimdi mesela önümüzde de e, 2017'nin duyuruları hazır. E, bu seneki adalet üzerineydi. Hı -hı. Yine Zeynep Cemali'nin bir e, kitabından e, alıntıyla e, kara gözlerinde şimşekler çakıyordu. Kılavuz cümlesi vardı. Hı -hı. Çok güzel öyküler geldi. Hakikaten seçmekte zorlandık diyebilirim. Jürimiz kendi listelerini oluşturuyor. Onları bir araya getiriyoruz. Bu sene üç genç kız ve bir delikanlıya Hı -hı. ödül vereceğiz. Sıralama yok. Hepsine Hı -hı. aynı ödülü veriyoruz. Ve onun dışında da Öykü, ödüllü öyküler kitapçığımızda yayınlanmak üzere de yedi öykü seçtik ayrıca. Onların da öğretmenlerine ve o çocuklarımıza da kutlama yolladık. Çünkü bu ödüllü öyküler kitapçığı yaygın olarak evet, dağıtılıyor. Evet, evet. Kütüphanelere giriyor ve hakikaten güzel öyküler yani şu anda hani toplanan bütün şeylere bakıyorum yayınladığımız. Hakikaten güzel bir öykü seçkisi. Evet. Çocuklarımızın nelere önem verdiği nelerle empati kurduğu ve öykü sanatına, yazma sanatına ee, nasıl bir hani e, daha fazla e, emek vermekte hı -hı, olduklarını hı -hı. da görüyoruz aralarında gerçekten geleceğin yazarları güzel. olduğuna çok ben ol şahsen güzel. inanıyorum ee, çok İnsan. güzel yazan e, hem empati açısından hem de dediğim gibi kurgu açısından çok kıymetli e, onların isimleri de yakında Gazete ilanlarında karşınıza çıkacak Tamam çok güzel ee, Devamında bir başka Şimdi biz bu çocukları hı. Ödüllendirmek için de Hem de Zeynep Cemali'nin Bu erken kaybının Bizde yarattığı şey Duygular Ve biliyorsunuz 2009'da Büyük bir yayıncılık kongresi yapıldı evet. Ankara'da Ve şu anda Tekrarlanamadı o daha hı hı. O yayıncılık kongresinde de kararlar alınmıştı. Bütün yurt yurdu ilgilendiren yayıncılığın bütün paydaşlarının katıldığı bir kongreydi bu. Ve biz de çocuk ve gençlik edebiyatı komisyonunda kararlar al aldık. Ve bu kararların içinde de e, çocuklarla olan bu çocuklara hizmet eden bu edebiyat alanının e, sadece hani kitapların yayınıyla değil bunların tanıtılması hı hı. Çocuk, öğretmenlerle edebiyatı buluşturmak üzere hani kolları sıvamak e, bu alanda neler yapabileceğimizi görmek e, yayıncıları bu alana dikkat çektirmek hı hı. bütün bunlar tartışıldı konuşuldu ve biz o kongreden sonra dedik ki biz e, zaten aklımızda olan şeyleri e, yapıyoruz ve e, kolları sıvadık Zeynep Cemali Edebiyat Günü'nü hı hı. düzenledik bu yıl e, yıllık e, bir edebiyat Konferansı hı hı. buraya yayıncılığın bütün paydaşları katılabiliyor dağıtımcı katılabiliyor meslek örgütleri katılabiliyor yazarlar katılıyor çevirmenler katılıyor hı hı. çizerler katılıyor ve o günümüzün hemen akab sonunda da çocuklarımıza bu öykü yarışmasının güzel sonlandırmış olan çocuklarımıza da ödüllerini veriyoruz hı. öğretmenleriyle hı hı. birlikte onları ağırlıyoruz ve onlara da ödüllerini veriyoruz. Böylece hepimiz bir hani neşe ve sevinçle o günü kapatıyoruz. Çok ee, bu yıl ki, bu yıl 8 Ekim'de olacak. 8 Ekim hı hı. Cumartesi günü Kadir Has Üniversitesi'nde kayıtlar için günüşekitaplı.com sitesinde kayıt formunu doldurmak hı hı. gerekiyor ki e, tabii ki salon e, şartları dolayısıyla e, öğretmenlere de şeyimiz hı hı. var. Onları biz Zeynep e, bu e, Zeynep Cemal'in bu gününden ziyade eğitimde edebiyat seminerinde ağırlıyoruz o da mart ayında yapıyoruz hı hı. onu eğitimde edebiyat seminerinde de edebiyatı öğretmenle buluşturmak hı hı. edebiyat dediğimizde ne oluyor edebiyatçı nasıl bir insan edebiyat kitabı aslında nasıl okunur hı hı. hani katmanlılığı nasıldı bu konulara kafa yoruyoruz okullarla iletişim içinde evet olup, ve onlar da gelip mesela kimi kitapları nasıl okuttuklarını hı, anlatıyorlar hı, birbirlerine hı. Aslında bize de çok yararlı oluyor. Güzel. Kendileri de çok yararlanıyorlar. Çünkü tabii ki el elden üstün herkes çok değişik teknikler kullanıyor. Çocukların e, katılımını kullanıyor. Ve böylece hani eğitim katmanlanmış ve hani e, kitaplardan e, şey o duygu nasıl süzülür? Hı, hı. Nasıl çok hani olayım. çocuğun e, tarihinde yer alır aslında? Kişisel tarihinde hı. bir kitap. Onu da orada deneyimlemiş oluyoruz. Evet. E, ve bu bütün şeylerin e, bildirilerinin... E, yer aldığı bir de E hı hı. dergi çıkarttık. Evet, Halil Türk'ten editörlüğünü yapıyor. Keçi evet, adı biliyorsunuz. Evet. <gülüyor> Siz Şimdi söylemeden son. ben hemen hop diyeceğim. Onu koyarım. atlamayalım. <gülüyor> evet, atlamayalım istedim. Ee, evet, Keçi dergimizde de yılda iki defa bu şeyler, metinler yer alıyor, içerikler hı. yayınlanıyor, ee, yar yararlanmak için. Peki bir de e, kapatmadan önce 20. yılı nasıl kutladınız? Biraz ondan da bahseder misiniz bize? Valla 20. yıl hiç neşeli geçmedi hepimizin malumu. Ee, o yüzden de e, doğrusu e, hani neşeleneceğimiz bir ortam bulamadık. Ama şöyle yaptık. E, çok satan 100. baskılarını yerde bıraktığımız iki büyük kitabımız var. Hı hı. Çocukların çok okudukları. Onları bir kere yeniden resimleyerek... Renkli, resimli ve hani sert kapaklı Hı -hı. olarak ürettik. Kraliçeyi kurtarmak ve haritada kaybolmak. Bir de e, bu 20 yılda kitaplarımızdan, e, yazarlarımızın alıntıları, Hı -hı. E, e, onların çizerlerinin desenlerinden bir çizgili defter yaptık. Çok neşeli oldu, çok beğenildi. Çok e, o satışta hala e, şeylerde, standlarda satılıyor. E, ve e, gece uçuşları diye Hı -hı. muhteşem bir... Ee, şiir seçkisi yaptık Onu 3 senedir çalışıyorduk Nihayet onu bu sene 20. Evet, yılımızda tamamladık 53 güzel tane güzel şair mi? var Gerçekten çok güzel çok. oldu Zor oldu ama çok güzel oldu Ve tabii bütün web sayfalarımızı yeniledik Ve dile, dijital iletişim ağımızı Yeniden Hı -hı. kurduk Dolayısıyla da o da çok uzun zamanımızı Aldı ama hani yeni yüzümüzle Yayındayız e, Kapatmadan Bu e Dijital adreslerle ilgili bilgi vermek ister misiniz? Paylaşmak ister misiniz? Evet günüşlük kitaplığı tabi İngilizce Hı -hı. yazar gibi evet. bileşik günüşlük kitaplığı.com'dan her şeye ulaşmak mümkün. Ee, hem kayıtlar için diğerle bir de tabi 18'imiz için de 18 kitap bileşik yazılıyor.com'dan e, girerek 18'in kitaplarına ve 18'in bloğuna geçmek Hı -hı. mümkün. Blokta da Ahmet Büke, Sevin Okyay, Kutlukhan Kutlu, e, Halil Hı -hı. Türk'ten, e, e, Ece İrem Dinç bu, yazılar yazıyorlar. E, şimdi de Neslihan Önderoğlu öyküler yazıyor. E, dolayısıyla hani onlara ulaşmak, onlardan keyif almak e, tıka bakıyor. <gülüyor> Çok teşekkür ederiz e, katıldığınız ben için. Nice edeyim. 20 yıllar dileyeceğim. E, İnşallah. Hoşçakalın. Teşekkürler. Herkes herkese. Kitap iyi gelir. Edebiyat ve yayıncılık dünyasından haberler. Hazırlayan ve sunan Elvan Özkaya. Açık Radyo program destekçisi olun